Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamda lillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men Yehdihi yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadi le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike right. le ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله هقى تغاته ولا تموتن إلا بأن يتم يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبدت منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأصقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد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 aleyh hissarat veseram daha doğmadan önce Mekke'nin ahalisine Mekke ehline o dönemki e, müşrik topluma Allahu Teala bu iki nimeti verir. Yani onlar emniyet içerisindeler ve onların rızıkları, geçimlikleri, hayatları, yaşam standartları yüksek. Allahu Teala böyle bir nimet vermiş.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 ve Onlar batıla iman edip de Allah'ı, Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar. Allah azze ve Celle'nin kendilerine verdiği bu emniyet, güvenlik ve rızık nimetini semeratların bol bol kendilerine gelmesini inkar mı ediyorlar. Sonra onlar İman etmemek için aldatıcı sözler, yalan sözler kullandılar ve şöyle dediler. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّ اَتَّبِيُ الْهُدَىٰ اِنَّ اَتَّبِيُ الْهُدَىٰ مَأَكَ نُتَخَطَّفْ min ardina. Eğer biz sizinle beraber, biz seninle beraber o Mekke ahalisi yani müşrik olan toplum aleyhisselatu vesselama biz seninle beraber hidayet edelim.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 yeryüzünün meyvelerinin hepsi, yani etrafta ne kadar semerat ürün varsa oraya geliyordu diyor Katade ise tepsicilerden tabiinden diyor ki haram beldenin ahali yani Mekke ahalisi istedikleri yere gidiyorlardı yani Mekke'nin dışında istedikleri yere seyahate çıkabiliyorlardı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 Emniyet ve rızık bolluğuyla ilgili bir hadis var. Gerçekten de bizim dünyadan alacağımız nasibi çok net bir şekilde ifade ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ubeydullah bin Mahsan'ın rivayet ettiği Tirmizi'de sahih olarak rivayet edilen bir hadis. Ebni Macede'de de var, aynı hadis. Sizden diyor kim, ailesi ve ehli içerisinde emin olarak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 Allah bir kariyeri, bir şehri misal verdi diyor. Kânet âmineten. Onlar eminlik içerisinde, güvenlik içerisindeydiler. Mutmainneten. Böyle mutmaindiler. Yani <gülüyor> her şeyden yana bir hoşnutluk içerisindeydiler. Ye'tiha rızquha râkademnin kulli mekan Ve onlara rızık bol bol her taraftan geliyordu.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 masiyet üzere olan bir kuluna günah işleyen, azgınlık eden bir kuluna nimetlerini verdiğini gördüğünüz zaman Evet, nimetlerini verdiğini gördüğünüz zaman bu onun isyanını artırması ve mühlet içindir.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 Unuttukları zaman fetahna aleyhim evva ve kullu şey, onların üzerine her şeyin kapılarını açtık. Hatta idaferihu, nihayet sevindiler onlar. Yani bol bol rızık verdik onlara. O kadar çok verdik ki, hatta idaferihu bir mecutu ve kendilerine gelen şeyle sevindiler. Yani. Bunu belki de tevil ederek, bu bizim iyiliğimizden, bu bizim kendi e, güzelliğimizden, bizdeki olan faziletten zannettiler belki de. Hatta اِذَا فَرِهُ بِمَا Kendilerine verilen şeylerle sevindiler, اَخَذْنَاهُمْ <gülüyor> بَغْتَطَانُ Onları diyor, ansızın yakaladık. Cezayla, ukubetle yakaladık. فَإِذَاهُمْ <gülüyor> مُبْلِسُونَ Onlar birden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 eğer iman ediyorsanız üstüne olan sizsiniz. وَلَا يَغْرُرَنَّكَ تَقَلِّبُ الَّذ۪ينَ كَتَرُ ف۪ي <الْبِلَاد> Sakın kafirlerin diyar diyar dolaşması seni aldatmasın. Diyor. اِنَّمَا نُمْلُ لَهُمْ Biz onlara ancak bir başka ayet kerimede, mühlet veriyoruz. Kafirler için bir mühlet. Müslüman için zahirde bu dünyada kaybetmiş gibi gözükse, her şey elinden alsa, vurulsa öldürülse, şehit edilse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 Salih amelleri, onun da üstesinde tevhidi bırakıp şirke bir ata bulaşıncaya kadar bulaşma sürece daha doğrusu Allahu Teala o kavmin nimetini değiştirmez, onlara rızkını devam ettirir demek bu. Lem yeku muqayyaran nəmeten, hatta yuqayırma bir engsiz. Vena Allah aslimin alim. Ta ki kendilerindeki bu iyiliği kötülüğe çevirinceye kadar değiştirmez diyor. Bunun tam tersi bir ayet kelimem var. O da Raat Suresi'nde "İnne Allaha la yuğayyiru ma, ma bi hatta yuğayyiru ma bi bir kavimde, bir bedbahtlık içerisindeyse, bir <gülüyor> fesat, fucur içerisindeyse ve rızık yönüyle, emniyet yönüyle sıkıntı içerisindeyse onlar kendilerini düzeltmediği sürece, şerden hayıra geçmedikleri sürece Allahu Teala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 Müslümanlar cemaatine ve imamına yapış. Eğer bir cemaat yahut da imam olmazsa yani halife olmazsa, o zaman bütün fırkalardan ayrı dur diyor. Böyle ki bir ağaç kökü bulsan dahi bunu ısır ve ölünceye kadar bu hal üzere kalıyorsun. Efendimiz Allah. Burada dikkat çekilmek istenen bir ifade var: Bütün fırkalardan ayrı ayrıdır diyor. Yani delalet fırkalarından ayrılır dur. Seni saptıracak olan fırkalardan ayrı dur demek. Allah azze ve Celle "Wer men yettebi vemen men rasul min ba'di ma tebayyana lehu'l huda ve tabi gayra sabilil mu'minina nuluhum ma ve nuslihu cehennem sa'at masira." Kim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 Münafık tipli insanlar. Onları vasıflarken Kur'an Ve izâ ra'aytehum Ve izâ ra'aytehum tu'cibike ecesâmuhum Bu tip insanları gördüğün zaman sen onların bedenlerinden hoşlanırsın. Yani onlar adam zannedersin. Ama onlar adam kılıklı insanlardır. Ve yiyegûlü tesba'li gavrihim. Onlar konuştuğu zaman onları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 Bu sözleriyle sen kanarsın. Bunların bu bilgileri hiçbir şey ifade etmez. Ke ennehim huşubun. Ke ennehim huşubun de. Onlar böyle içi boş kütükler gibidir. Dayanmış kütükler gibidir. Subhanallah. Yahsebune kulle sayhatun aleyhim. Ve onları her türlü gürültüyü,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 Ondan sonra Musa aleyhisselam kâle fethep defol diyor Musa aleyhisselam ona. fe inne fil hayati la misaz fe fil hayati entekule la misaz. Senin için artık hayatta dokunmayın demek vardır. ve inne leke mev'iden len tuklefe ve senin için bir vaat vardır yani azap göreceğin bir zaman vardır ki sen ona muhalefet edemeyeceksin diyor. İşte aklını, hevasını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 Gayri İslam olmasını gerek şey, İslam olmasını gerektirmiyor. Onlar müşrik bir din üzere gidiyor. Ana hani hatırlarsanız, Ebu Talip vefat ederken amcası amcası vefat ederken başında diyor ki amcasına La ilahillallah diyor. Yanında iki tane Mekke'nin ileri gelenlerinden diyorlar ki Rağbun ente an <gülüyor> Ey Ebu Talip sen Abdülmuttalip'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Bunu defalarca söyleyince Ebu Talip nasıl vefat ediyor? Abdülmuttalip'in dini üzere yani şirk dini üzereyim diyor ve gidiyor. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunun temizliği nesep yönüyle yani soy yönüyle İmam Bukhari rahmetullahi aleyh e, Ensar'ın Menkübeleri e, adlı kitabında soyunu sayarken diyor ki o Ebul Gâsım'dır. Muhammed bin Abdullah'dır. Yani Abdullah'ın oğlu, o, o da Abdülmuttalib'in, o Hişam'ın oğlu, o Abdülmenaf'ın, o kaysın o Kilav'ın, o Mürre'nin, o da Kâb'ın, o Galib'in, Fahr'ın, Malik'in, nadirin, kinanenin, Huzeyme'nin, Mudreke'nin, İlyas'ın, Mudar'ın, Nazar'ın, Mad'ın ve Adnan'ın diyor. Yani Adnan'a kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu sayılıyor. Bunda alimler ittifak ediyorlar. İmam Zahebi diyor ki, Adnan, İsmail Aleyhisselam'ın oğullarındandır ama yani onun soyundandır diyor. <gülüyor> Bu hususta icma vardır alimler arasında. Yalnız, Adnan, ee, İsmail Aleyhisselam ile Adnan arasında ne kadar baba var, bu bilinmiyor. Yani ta ki Adnan'a kadar Ali Aleyhisselam'ın soyu hususunda ittifak var. Yani bu kadar belgeli, bu kadar sabit, tertemiz bir soy. Yine bu haride rivayet edilen bir hadiste ben diyor. <gülüyor> Adem oğullarının nesillerinin en hayırlısından gönderildim. Ta ki sizin bulunduğunuz şu nesilden çıkarıldım, gönderildim diyor. Evet. Bir hadiste de uzun bir hadis, inşallah ileride gelecek o. Nebi Aleyhisselatu vesselam hırka, hıraklıya hira, e,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 Burada demek istediğimiz şu, dikkat etmek gereken konu, dikkat çeken konu, Nabi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel soyundan dolayı, şerefli soyundan dolayı birçok şey insan bu sebeple İslam'a sıcak bakıyor, İslam'a giriyor. Yani nesebinin, soyunun sebebiyle kimse bir şey söyleyemiyor.